1485 numaralı konu Hazreti Peygamber'in yüksek sesle zikir yapan bir kişiyi bizzat defnetmeleri Cabir radıyallahu anha şöyle anlatıyor Bir gün Medine mezarlığında baki bir ateşin yanmakta olduğunu görerek oraya gittik Hazreti Peygamber yeni açılan bir kabre girmişler orada bulunanlara Cenazeyi bana uzatınız diyorlardı onu ayakların gelmesi gereken taraftan Hazreti Peygambere uzattılar Sonradan bu kişinin yüksek sesle zikir yapan kimse olduğunu öğrendim.